Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد محمدا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 iyiliği için koşturmaları, yapmaları, yaptıkları bütün işler sadece hidayetin sebeplerine sarılmak ve Allah'ın çocuklara karşı onlara gerekli kıldığı görevleri yerine getirmekten ibarettir. Bunun ötesine gelince o Allah'a aittir. Zira o dilediğini hidayete erdirir dilediğini de şaşırtır. yüce Rabbimiz bakın bu hususta şöyle buyurur. Ben yehdillahu fehuvel muhtedi ve men yudlill faulaikahumul hasirun. Allah kime hidayet verdi ise doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırttıysa işte asıl ziyane uğrayanlar onlardır. Feinnallaha yudlill men yasha ve yehdi men yasha. Fela tezheb nefske hasreten alayim. Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini de doğru yola getirir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme der. Yüce Rabbimiz Peygamberine. Walla shi'na la atina nefsin hudahe. Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik der. Yüce Rabbimiz. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْعَرْضِ كُلُّهُمْ جَمْيَاهَا Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءَ Allah dilediği kimseyi nuruna eriş, eriştirir der Yüce Rabbimiz. Vallahu يَهْدِ مَنْ o ila صَرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah dilediğini sıratın müstakime iletir. قُلْ فَلِلَّهِ ال فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ اَجْمَعِينَ De ki kesin delil ancak ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Nuh Aleyhisselam da kavmine bakın şöyle der. Eğer Allah sizi azdırmak isterse ben size ümit versem de ümüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Bir de İsa Aleyhisselam'ın beşikte iken sarf ettiği sözlere pür dikkat kesilmek gerekir. Bakın ne der? İnni Abdullah'i ben Allah'ın kuluyum. Atani'l kitabe. Bana kitabı verdi ve cealani neviye, Beni nebi kıldı. Ve cealani mubarekan eynema kunt. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Ve awsani bis salati ve zekati ma dumtu hayye. Hayatta kaldığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Ve darran bi valizeti ve lem yecealni şakiyye. Anneme de iyi davranmamı emretti. Beni isyankar bir zorba yapmadı der. ayet kerimede اتاني, bana verdi ve cealeni beni kıldı ve lem yecealni beni kılmadı gibi sözlere dikkatimizi Yoğunlaştırmamız gerekir. Aynı şu ayette de buna dikkat etmek gerekir. Ve cealna ibnu meryeme ve ummehu aye. Bizden Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet, bir delil kıldık Yüce Rabbimiz. Evet kimdir? Bu kitabı veren kimdir? İsa Aleyhisselam'a. Onu Resul yapan kimdir? Kimdir onu mutsuz ve zorba kılmayan kardeşlerim? Kuş, kuşkusuz bunu yapan Yüce Rabbimizdir. Buna göre gerçekte, hakikatte kulun kendi işi ile ilgili olarak yapacağı bir şey yoktur. Öyleyse biz Allah-ı Rabb, Din, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de peygamber olarak kabul ettik. allah Saptırdığı şu asi çocuğun baba ve anasına söylediklerini kitabına geçirmiştir kitabında anlatır öf ve size der benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltmekle mi tehdit ediyorsunuz diyen kimseye ana babası Allah'ın yardımına sığınarak yazıklar olsun sana iman et Allah'ın vaadi gerçektir Gerçekleşecektir dedikleri halde bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye cevap vermiştir. İşte onlar, yüce Rabbimiz devam eder. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içerisinde haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar ziyanı orayanlardır der Cüce Rabbimiz. Şimdi bu kimseyi sattıran kim? Onun yolunu şaşırtan kim? Ey kalpleri evirip çevirip döndüren Rabbimiz diyoruz. Kalplerimizi dininin üzerinde sabit kıl. Ve ey kalpleri yönlendiren Allah'ım kalplerimizi itaatine yönlendir. Allah'ım bizler için nesillerimizi yararlı ve hayırlı hale getir. Bize eşlerimizden, bize zürriyetlerimizden göz aydınlığı bahşet. Göz nuru bahşet ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Dolayısıyla peygamberler dahi bir kimseye hidayet verme gücüne sahip değillerdi kardeşlerim. Allah karşı koyan amcası Ebu Talib'i kelime-i tevhidi söylemeye ikna etmeye çalışan Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakın şöyle hitap eder inneke la tehdi men ahbebt velakinne Allahe yehdi men yeşer <gülüyor> ve huve bil muhtadin. kuşkusuz sen hidayete erdiremezsin. Bu senin elinde değil. Bilakis Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete girecek olanları da en iyi o bilir. Ve buna dair, bu ayeti kerime buna dair da Bukhari Müslim rivayetinde Said İbni El-Museyib babasının şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ebu Talib ölüm yatağına düşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gelir ve Ebu Cehil ile beraberinde Abdullah ibn Ebi Umayye bin El-Mughira adlı bir başka müşrik vardır. Ebu Talib'in yanında, amcasının yanında. Ve ardından amcasına şu telkinde bulunur. Amceler Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur de. La ilahe illallahı söyle der. Bu Allah katında senin için şahitlik edeceğim bir sözdür der. Bunun üzerine Allah Resulü'nün beraberindeki o iki müşrik Ey Ebu Talip Abdülmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun? deyince Allah Resulü tekrar La İlahe illallahı telkin etmeye ve bu sözü tekrar etmeye devam eder. Nihayet Ebu Talip onlara, orada bulunanlara Abdülmuttalib'in dini üzerinde olduğunu beyan eder, ilan eder ve tevhidi bu kelimeyi söylemeyi kabul etmez. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'a yemin ederim ki alık olmadığım sürece senin için bağışlanma dilemeye devam edeceğimdir. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz şu ayeti kelimeyi indirir. Peygamber ve iman edenler yakınları da olsa cehennemlik olduklarını anladıktan sonra müşriklere mağfiret dileyemezler. Yine Allah Ebu Talip hakkında indirdiği ayete indirdiği ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bakın şöyle der. Kuşkusuz sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Lakin Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve hidayete erenleri de en güzel olabilir. Tabi Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde birçok kıssa vardır. Mesela biz buna Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuna olan ısrarını da örnek olarak getirebiliriz. Ne der olacağını? Ya bu ne yerkap ma'na ve la tekun ma'al kafirin. Ey oğulcuğum der. Yavrucuğum der. Sen de bizimle birlikte gemiye bin ki kafirlerle beraber olmadır. Ancak yüce Rabbimiz bu çocuk için hidayet dilememişti. Ve bunun üzerine çocuk şöyle der: "Kalesa ve ilacebelin yasimuni yasimuni velma." O dedi ki: "Beni sudan koruyacak olan bir dağa sığınacağım." Bu şekilde cevap verir babasına. Bunun üzerine babası: "La, qala la asime min emrillah." Bugün Allah'ın emrinden, azabından koruyacak hiçbir şey yok. İlla men rahimarabb. Ancak Allah'ın merhamet ettikleri hariç. Ve hala beynehumul mevcu فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Aralarına dalga girdi ve böylece bu olanlardan oldu. Bu esnada Nuh Aleyhisselam'ın şefkat duyguları kabarır ve Allahü Teala'ya şöyle dua eder. Ey Rabbim der, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimlerin hakimizin. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ı azarlar. Ve şöyle der... Ya Nuhu, innehu min ehlik. Ey Nuh der... Yüce Rabbimiz, O senin ailenden değildi. İnnehu amelun gayri salih. Çünkü onun yaptığı iyi bir iş değildi. Kötü bir işti. Ve devam eder... O halde hakkında... Hakkında bilgin olmayan şeyi benden istemem. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim der. Evet kardeşlerim... Bu azar üzerine... Nuh Aleyhisselam geri çekilir. Özür diler. Ve Rabbim der, senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, ziyane oryanlardan olurum der. Evet İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, babasından istekte bulunur. Babasına şöyle der, ey babacığım, ey babacığım işitmeyen, görmeyen, ve sana hiçbir şekilde faydası olmayan şeylere neden ibadet ediyorsun? Ey babacığım! Şu bir gerçektir ki sana gelmeyen ilim bana geldi. Bu sebeple bana tabi ol ki seni doğru yola hidayet edeyim. Ey babacığım! Şeytana ibadet etme! Zira şeytan rahman Asi olmuştu. Ey babacığım! Ben Rahman'dan gelecek bir azabın sana dokunmasından korkuyorum. Bu takdirde cehennemde şeytana dost olursun dedi evet kardeşlerim burada İbrahim aleyhisselamın ıslarla çağrıda bulunarak babacığım babacığım babacığım babacığım diyerek seslendiği bu baba neden cevap vermedi acaba öz babası evet sonuna kadar babası bu çağrıya karşı çıktı ve onu şiddetli bir biçimde reddetti hatta çocuğunu şu sözlerle bile tehdit etti benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Eğer bundan vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım Benden ebediyen uzaklaştıtı. Spanallah, gerçekten hidayete erdiren sadece Allah'tır. Bu babaya bak ve onu İbrahim aleyhisselamın oğlu olan İsmail aleyhisselam ile karşılaştır. O sözüne bağlı olan İsmail aleyhisselam'a babası şöyle diyordu: Ya bu ne ye? Yavrucum diyor. İnni ara fil manami anni azbahuke <Sessizlik> fanzur ma rada Yavrucum, rüyamda seni boğazladığımı ve kestiğimi görüyorum. Bir düşün ne dersin acaba?" dedi. Bunu baba çocuğuna söyler. Şanı ne hidayete erdiren Allah'ın. Şanı ne güzeldir kalplere metanet veren Allah'ın. Evet, İsmail Aleyhisselam şöyle der. Ya evvet ifal ma tu'mar. Babacığım der, sana ne emrolunuyorsa onu yap, yerine getir. Seteci dune inşaallahu mine sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksındır. Gerçekten de Allah dilemediği zaman, Allah dilemeseydi, o sabredenlerden olmayacaktı. Evet, yukhricul hayye minel meyyiti ve, ve yukhricul meyyite minel hayy. Diri ölüden, ölüyü de diriden çıkartan Allah'ın şanı ne kadar da yücedir kardeşlerim. Tevhid gönderi İbrahim Aleyhisselam'ı kafir bir adamın sürgünden çıkartan Allah'ın şanı ne kadar da yücedir. O halde yaratma ve takdir Allah'ındır. Her şeyde son varış Rabbimiz edir. <gülüyor> ve anne ilâ rabbike el munzeh. Baba anne ne olurlarsa olsunlar, hangi düzeye erişirlerse erişsinler, çocuklarının hidayeti konusunda hiçbir gerçek fonksiyona sahip değildirler. Yapabilecekleri ise sadece başvurulacak sebepler, izlenecek yollar ve aranacak yöntemlerden ibarettir. Hatta onlar, baba ve anne, gerçek bir peygamber yahut krallardan bir kral, efendilerden bir efendi veya salihlerden bir salih olsalar diye dahi durum yine değişmeyecektir Allah'ın İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın durumlarıyla ilgili şu ayetini de okumamız gerekir ne der Yüce Rabbimiz ve min zürriyetihime muhsinun ve zalimun linefsihim ubin muhsinun ve zalimun ikisinin de soyundan hem iyi olanlar gelmişti hem de kendisine apaçık zulmedenler gelmişti buyurmaktadır Yüce Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın kısası hakkında da düşünmeliyiz. Yusuf Aleyhisselam yakışıklı anlı şanlı son derece güzel bir insandı. Hatta beşer türünden Yüce Rabbimizin yarattığı en güzel kişiydi. İsra gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman ansızın Yusuf ile karşılaştım اِذْهُ وَقَدْعُوْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ O der, güzelliğin yarısı kendisine verilmişti. Evet, Allah'ın yarattığı en güzel kişiydi. İşte bu Yusuf Aleyhisselam, kuyuların derinliklerine atılır. Onu bir kervan bulur ve köle pazarında satarsın. Ve fitnelerin, fesadın bulunduğu kralların sarayına götürülür. Mısır varisinin karısı, Kendisini ister. Karşı çıkar, reddeder. Sonra bir dönemini hapishanede geçirir. İçkiciler, hırsızlar ve suçluların ortasında kalır. Zaten canilerin zindanları çoğunlukla böyle olur. Ve Yusuf Aleyhisselam bu ortama atıldığı zaman yalnız başında kaldığın zaman kaldığında bu ortamda acaba kardeşlerim onu kim korudu? Acaba kim kötülerin kötülüğünü Yoldan çıkmışların komplasını ondan savdı. Onun üzerinden savdı. Acaba Yusuf Aleyhisselam yalnız, yabancı, kovulmuş, babasız, anasız, kardeşsiz, amcasız, dayısız, akrabasız, atasız olduğu halde. Evet o güzelliği ona kim verdi? O ilmi, o ağırbaşlığı, o vakarı ona kim verdi? Kim ihsan etti? Sahip olduğu bilgiyi ona kim öğretti? Onu kötülüklerden kim arındırdı? Kim yetiştirdi onu? Kim koruyup kolladı? Kuşkusuz bütün bunları yapan yüce Rabbimizdir. Hayrun <gülüyor> hafıza ve evet, huve arhamun rahimin. Evet Rabbimiz en iyi koruyucudur ve en merhamet ve merhamet sahiplerinin en merhametlisidir kardeşlerim. Ve Musa aleyhisselam henüz bir süt çocuğu iken yüreği yanan şefkatli anası merhamet sahibi ve saygıdeğer anası ondan ayrılıp kendisini bir sandığın içine koymaktı. Sonra o sandık denize atılmaktı. Sonra onu zalim, azgın, katil ve düşman kimseler Firavun hanedanının fertleri bulup götürmektedir. Ne büyük bir fece, ne büyük bir facia, ne büyük bir bela, ne büyük bir musibet. Buna rağmen Musa Aleyhisselam'ı Gözü aydın olsun ve üzülmesin diye annesini, tek, annesine tekrar geri döndüren kim? Değil mi? Tekrar annesine döndü bu Aleyhisselam. <gülüyor> bu yuvalarda yani firavunun o saraylarında kan akıtmayı, çocukları boğazlamayı öğrenmekten onu koruyan kim? Çünkü öyle bir ortamda büyüdü. Kuşku yok ki onu esirgeyen, koruyan, kollayan bütün eksikliklerden uzak olan, şanı yüce olan Allah'tır. Hamdedilmeye layık olan da otur. Çok uzağa gitmeyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğullarının efendisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Babasız, annesiz bir öksüz, aynı zamanda bir yoksul olarak yetişti. O halde kim onu korudu? Kalbine imanı kim saldı? Kendisine Kur'an'ı kim vahyetti? Kuşku yok ki bütün bunları yapan Allah'tan başkası değildir. Zira nimet, lütuf ve güzel övgü onatır. Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında bizlere cennet ehlinin amel etme yeri olan dünyada iken salih bir nesil yetiştirmek için çabaladıklarını haber vermiştir. Cennet ehlinin salih bir kadın ile evlenmeyi seçmeleri gece gündüz Allah'ın kendilerini salih bir nesil ile rızıklandırması için dua etmeleri ve çocuklarını iyi bir terbiye, et, terbiye ile terbiye etmeleri bize bunu göstermektedir. Cennet ehli amel etme yeri olan dünyada iken saliha bir kadın ile evlenmek için gaye ve çaba sarf ederler. Çünkü salih bir nesil yetiştiren onları terbiye eden hiç şüphesi saliha bir hanımdır. Bunun içindir ki İslam Erkeklere dindar bir kadınla evlenme hususunda gayret sarf etmelerini emretmiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde. Kadınla dört şey için evlenilir. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen bunlardan dini ve ahlakı güzel olanı seç. Aksi takdirde iki elinde fakirleşir der sallallahu aleyhi ve sellem. Salih bir kadın ile evlenmek salih bir nesle sahip olma sebebidir kardeşlerim. Rabbini bilen bir kadın çocuklarını kitap ve sünnet ışığı altında terbiye edip onları yetiştirir. Televizyon başında dizileri takip ederek şarkı ve türküleri mırıldanarak ve modanın peşinden koşarak yetişen bir kadın iyi bir nesil terbiye edemez. iyi bir nesil yetiştiremez. Cennet ehli salih bir kadın ile evlendikleri zaman onların gece ve gündüz kendilerine iyi bir nesil vermesi için dua ettiklerini görürsün. Mesela İbrahim aleyhisselam kendisine iyi bir nesil vermesi için Rabbine dua ediyor kardeşlerim. Bakın Rabbim der bana iyilerden bir çocuk ihsan et. Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdelemiştik der Yüze Rabbimiz. Zekeriya aleyhisselam da duasında şöyle der. Rabbim der bana kendi tarafından temiz bir zürriyet ihsan et. Şüphesiz sen duaları hakkıyla işitersin. Mabette onun namaza kalkmış olduğu bir sırada melekler ona şöyle seslenmişlerdi. Allah sana kendisinden gelecek bir kelimeyi tasdik eden efendi nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olan Yahya'yı müjdelir. İşte Allah'ın bu kulları kendilerine iyi bir nesil vermesi için Allah'a dua etmektedir. Allah Azze ve Celle bakın şöyle buyurur. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürüyen cahiller kendilerine laf attıkları zaman aynı şekilde selam diyen kimselerdir. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle onların vasfından bahseder. Kim bu Rahman'ın kulları? Bakın şu şekilde dua edenlerdir. Rabbimiz derler. Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru iyi insanlar ihsan et. Bizi Allah'tan sakınanlara önder yap diyenlerdir Rahman'ın kılları kardeşler. Evet kardeşlerim cennet ehli salih bir kadın ile evlendiklerinde gece ve gündüz kendilerine iyi bir nesil verilmesi için dua eden insanlardır. Allah da onlara iyi nesil verdiği zaman onların terbiyesi için durmadan uğraşırlar. Bakın, cennete ehli çocuklarını nasıl terbiye ediyor? Ve bizim bir de şu zamanki durumumuza bir bakalım. Durumlarımıza ve evlerimize bakalım. Evler tamamen ifsad edici vesilelerle dolmuş. Anne dinini bilmiyor. Baba ise sabahtan akşama kadar dışarıda ne dinini öğrenme hutsasında ne de eve geldiği zaman dinini öğretme hutsasında gayretti. Çocuklarını Kur'an ve sünnet ışığı altında terbiye etmeye gelince... Kimse bunu yapmamaktı. Bu konuda insan kendini bile yormamaktı. Bunun içindir, bunun içindir ki Müslüman çocuklarının, Müslüman gençlerinin cadde ve sokaklarda aylakça dolaştıklarını görürüz. Oraya buraya gittiklerini görürüz. Sigara uyuşturucu ve kötülükten başka hiçbir şey bilmediklerini muşahede ederiz. Evet büyük bir musibettir, büyük bir beladır. Oysa jenehde eline baktığımız zaman çocuklarını nasıl terbiye ettiklerini görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam çocuklarına İslam sevgisi İslam üzere terbiye ediyor. Çocuklarına ancak İslam üzere Müslümanlar olarak ölmelerini tavsiye ediyor. Emrediyor. Allah Azze ve Celle onun hakkında bakın şöyle buyurur. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etmiştir. Yakub'a da aynı şeyi yapmış. Oğullarım der. Allah sizin için bu dini seçti. Onun için ancak Müslüman olarak ölün demişlerdi. Onun için ancak Müslüman olarak ölün demişlerdi. Yakup Aleyhisselam ömrü boyunca çocuklarını tevhid kelimesi La ilahe illallah ve Allah Azze ve Celle'ye kulluk üzere terbiye etmişlerdi. Ömrünün son anına kadar hatta ölüm sekeratı içindeyken dahi Yakup Aleyhisselam bunun için çabalamıştır. Allah Azze ve Celle bakın olayı nasıl anlatır. Yoksa ey Yahudiler allah Teala onları azarlayarak Yakup'a ölüm yaklaşıp da oğullarına Ey oğullarım Benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sorduğu zaman, onların da senin ilahına, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın bir tek ilahına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız dediklerinde, ey Yahudiler siz buna şahit mi olmuştunuz diyerek, Yüce Rabbimiz onları azarlar. Yakup, Aley Yakup Aleyhisselam ölüm sekeratı halinde bile tevhid akidesine gösterdiği önem, Ölüm meleği inmeden önceki haline, halinin nasıl olduğuna iyi bakmamız gerekir. Çocuklarını gece gündüz La İlahe İllallah üzerine terbiye ediyor. Çocuklarının kalbini La İlahe İllallah kelimesine bağlıyor ve onları sahih akide üzerinde yetiştiriyor. Bir şey istedikleri zaman yalnız Allah'tan istemelerini, yardım istedikleri zaman yalnız Allah'a başvurmalarını, tevekkül ettikleri zaman, yalnız Allah'a yaslanmalarını ona güvenmelerini korktuklarında da yalnız Allah'tan korkmaları gereğini onlara emrediyor Rabbimiz Azze ve Celle evet kitabında Lokman Aleyhisselam'ın oturup çocuğunu nasıl terbiye edişini bize anlatıyor bakın şöyle buyuruyor Rabbimiz Lokman oğluna nasihat ederek şöyle demişti ey oğuzum, ey oğulcuuzum Allah'a sakın şirk koşma zira şirk en büyük zulümdür oğlunu şirkten sakındırıyor ve tevhid üzere terbiye ediyor. Çünkü şirk zulümattır. Karanlıkların karanlığıdır. Çünkü şirk günahların en büyüğüdür. Çünkü şirk ateşe girme sebebidir. Çünkü şirk cehennemde ebedi kalma sebebidir. Çünkü şirk günahların bağışlanmasına engeldir kardeşlerim. Çocuğunu açıkta da gizli de Lokman Aleyhisselam evet Lokman Aleyhisselam açıkta da gizli de Allah'ın daima onu gözettiği şuuru üzerine yetiştiriyor. Çocuğunu kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin önündeki hesabın çok dakik, çok hassas, çok ince olduğu üzere terbiye ediyor Dokman Aleyhisselam. Ey oğlum diyor. Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında da olsa ister bir kaya içerisinde bulunsun, ister göklerde veya yerin içerisinde olsun Allah onu getirir. Allah onu getirir. Şüphesiz Allah latiftir ve her şeyden haberdardır. Oğlunu namaz kılması, iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması ve bu uğurda başa gelecek belalara sabretmesi üzere terbiye ediyor. Oğlunu yaratıklarına karşı tevazulu olmaya, <gülüyor> alçak gönüllü olması üzere terbiye ediyor. Bakın şöyle buyurur. Ey oğlum namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten menet. Başına gelenlere de sabret. Bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Büyüklenerek insanlardan sakın yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek de yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde muhtedir yani vasat ol. Sesini de kıs. Zira seslerin en, en çirkini muhakkak ki merkeplerin sesidir. Evet bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Çocukların terbiyesine çok büyük ölçüde ihtimam göstermiştir. Çünkü bizden sonra İslam sancağını taşıyacak olan çocuklarımızdır. Senden sonra senin ismini çocukların taşıyacak. Şayet senin çocukların, muttakilerin imamı ise bu seni hem dünyada hem de ahirette şerefli kılacaktır kardeşler. Şayet şeytanların, haşa, maazallah, Allah korusun. Şayet şeytanların imamı ise bu seni hem dünyada hem de ahirette memnun etmeyecek ve hüzünlü kılacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz çocukların terbiyesi üzerine çok büyük gayret gösteren bir peygamberdi. Bir gün kendisi yemeğe oturmuş ve yanında da bir çocuk vardı. Çocuğun eli yemek tabağının içerisinde dolanıp duruyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleriyle yemek yeme adabını öğretir ona ve onu terbiye ediyordu. Ya gulamu sen millahe ve kul bi yeminik ve kul mimma yerik. Ey çocuk, yemeğe bismillah diyerek başla. Bismillah diyerek başla, sağ elinle ve önünden ye. Evet kardeşlerim, İslam yemek adabını bile çocuklara öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurmuştur. Ey çocuk, yemeğe başlarken bismillah de. Peki şeytan seninle birlikte yemeği yemesin. Sağ elinle ye. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Yemeği önünden ye ki seninle beraber yiyen insanları rahatsız etme. İşte bu yüksek bu yüksek peygamberlik terbiyesidir kardeşlerim. Bir çocuğumuz birçoğumuz çocuğunun hatta hanımının sol eliyle yediğini görür ama maalesef umursamaz. Evet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir adamın sol ile yemek yediğini görür. Sağ elinle yedeyince güç, yet güç yetiremiyorum der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güç yetiremez oldu der. raviler o adamın bunu yapmasına kibirinden başka hiçbir şey engel olmamıştı derler. Ve bir daha bu adamın sol eli tutmaz olur. Müslim gelen geleri etti. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün devesine binmişti. Arkasında da İbn Abbas vardı. O çocuk yaşta olduğu halde ona bakın ne der. Ey çocuklar, ben sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da senin haklarını korusun. Ne demek Allah Allah'ın hakkını koru. Yani ondan sakınarak onun dinini koru. Onun razı olmadığı şeylerden kaçın. Yani bu dinin sınırlarını koru ki, hak ve hukukunu koru ki, o da seni korusun. Emirlerini yap, muhafaza et. Namaz kıl, özellikle ikindi namasını. İmanını koru. Yani Allah'ın haklarını korumaktan. İmanını koru. Abdestini koru. Yasaklardan, haramlardan kendini koru organlarını koru, gözünü koru, tenasül uzvunu koru, dilini koru, kulağını koru, mideni haramdan koru, her türlü yasaktan koru. Ki Allah de senin haklarını korusun. Yani işlerinde, dünyada, seni, çocuklarını, aileli ve malını muhafaza etsin. Kavurucu şehvetlerden seni korusun. Evet Allah'ı koru ki Allah de senin haklarını korusun. Allah... Allah'ın haklarını korursan onu yanında bulursun. Yani her durumda yanında olur. Seni çepeçevre kuşatır, yardım eder ve muhafaza altına alır. Devam eder Allah Resulü. Bir şey istediğinde yalnızca Allah'tan iste. Yardım istediğinde yalnızca Allah'tan dile. Sana bir fayda vermeye insanlık iyi bil ki insanlık bir araya gelse, sana bir fayda vermeye çalışsa ancak Allah'ın sana yazdığı kadarıyla fayda verebilirler. Yine bütün insanlık sana bir zarar vermek için bir araya gelseler ancak Allah'ın senin hakkında yazdığı kadar zarar verebilirler. Kalemler kaldırılmış, sayfalar da dürülmüştür. Evet bir başka rivayette Allah Resulü bakın şöyle buyurur Allah'ın hakkını korursan onu yanı başında bulursun. Güzel günlerde, refah günlerinde, iyi günlerinde, afiyette olduğun günlerde Allah hatırla ki, o da zor günlerinde seni hatırlasın. Şunu çok iyi bil ki, takdirde başına gelmeyecek şey sana isabet edilecek, sana isabet olacak değildir. Yani bu kaderinde yoksa, başına gelmeyecek, hiç korkma. Ve şunu iyi bil ki, yardım sabır ile beraberdir. Kurtuluş, zorluk ile beraberdir. Her zorlukla da beraber bir kolaylık vardır. Evet, işittiniz mi kardeşim? İşittiniz mi arkadaşlar? Cennet ehlinin çocuklarını nasıl terbiye ettiğini. Bizlerin ise evlerimizde televizyonu olmadı, o da yok. Kanalların hepsi eksiksiz olarak var. Ya internet, internet ise internette ise istisnasız her şey var. Bütün bunlarda da çocuklarımıza bir sınırlama, bir hudut getirmemişiz. Çocuklarımızı terbiye etmemişiz, ilgilenmemişiz. Böylelikle dinine ve topluma zararlı Maalesef bir toplum ortaya çıkmış. Cennet ehline gelince onlar iyi bir, nesil, iyi bir nesil yetiştirmek için çabalarlar. Peki neden böyle yaparlar? Neden mi yaparlar? Çünkü iyi bir nesil ana ve babaya hem dünyada hem de öldükten sonra fayda verir. Dünyada iken iyi bir nesil ana baba için göz aydınlığıdır. Çocuğunu Kur'an ezberlerken görürsün. Çocuğunu meside giderken, mescitten dönerken görürsün. Çocuğunu din ilimle, din ilimleriyle ilgili derslere gittiğini, oradan döndüğünü görürsün. Çocuğunun ancak salih kimselerle oturup kalktığını görürsün. Vallahi bütün bunlar göz aydınlığıdır. Bunlar göz nurudur. Ancak oğlunun sigara içtiğini gördüğün zaman, kızların peşinden koştuğunu gördüğün zaman, her gün karakola düştüğünü gördüğünde veya seraş olarak ağzı sigara kokarak, geldiğini görmen ise bir kötülük bir kötülüktür. Ve mutsuzluktur, hüzündür, tasadır, vebaldir. Bunun içindir ki Allah azze ve celle Rahman'ın kullarının duasında Rahman'ın kullarının duasında şöyle söylediklerini haber verir. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru iyi insanlar ihsan et bize. Bize Allah'tan sakınanları önder yap diyenlerdir Rahman'ın kulları. Evet iyi bir nesil Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi dünya hayatının süsüdür kardeşlerim. İyi bir nesil üzerinde baba infak ederse bundan dolayı sevap kalır. Ailesine harcadığı para, yemek hatta hanımına ikram ettiği bir lokmadan bile Allah katında sevap alırsın. Çünkü sen iyi bir nesil ve mutlakilere imam yetiştiriyorsun. Ölümünden sonra ise geride bıraktığın iyi nesilden olanların duaları Onların duaları, o neslin geride bıraktığın o salih zürriyetin duaları ve yaptıkları iyiliklerden fayda görürsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi, hepimizce malum. oğlu öldüğü zaman üç şey dışında amel defteri kapanırdır. Sadakayı cariye, devam ede gelen bir sadak. Kendisinden faydalanan bir ilim ve kendisi için dua eden salih bir evlat. Müslüman rivayetinde bu şekilde gelir. Evet, cennet ehli neden çocuklarını bu şekilde yerle yetiştirir? Cennet ehli, Onların muttakilere imam olmaları için, yani çocukların Allah'tan sakınanlara, korkanlara imam olmaları için iyi bir nesil yetiştirme usulunda hırsıdırlar. Salih bir kimse, salih bir erkek muttakilere önder olması için çocuklarını Kur'an ve sünnet dışında terbiye eder. Evet, bunun içindir ki Rahman'ın kulları dualarında şöyle der, Rabbimiz der, bize eşlerimizden ve nesillerimizden, gözlerimizin nuru iyi insanlar ihsan et. Bizi Allah'tan sakınanlara önder yap. Bizi Allah'tan sakınanlara önder yap. Dinde önder olma, salih kimselerin gayret ettiği en yüce bir mertebedir kardeşlerim. Oğlunun Allah'tan sakınanlara önder olmasını isteyen bir baba, insanları Allah'ın rızasına ve cennete davet eden bir babadır. O dünyada da ahirette de sevap kazanan kişidir. Şunu iyi bilin ki kardeşlerim, Cennet için insanları davet eden önderler olduğu gibi cehenneme de çağıran insanlar vardır. Ne çocuklar böyle olursa? Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi onları ateşe davet eden önderler yapmışızdır. Onları ateşe davet eden önderler yapmışızdır. Rabbimiz bizleri böyle bir sondan muhafaza etsin. Neden cennet ehli çocuklarını bu şekilde yetiştirir? Cennet ehli çocuklarının da kendileriyle beraber cennette olmaları için iyi bir nesil yetiştirmek üzere çaba sarf ederler. Evet kardeşlerim bu ayet-i kerimede apaçık bir şekilde önümüze konmakta. İman edip de zürriyetlerinin imanda kendilerine tabi olduğu kimseler. Yani zürriyet senden sonra senin zürriyetin de iman etmiş. İşte zürriyetlerini de diyor onlara katarız diyor. İlhak ederiz diyor. Ahirette. Amellerinden de hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Her kişi kendi kazandığıyla tuturtarıyor Rabbimiz. Ey kardeşlerim! Evet, çocuklarımız bizim yanımızda emanettir. Ve muhakkak surette kıyamet günü onlardan sorulacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de buyurduğu gibi, hepiniz çabansınızdır. Hepiniz sürüsünden sorumludur. Da. İmam çabandır. Mahiyetinden sorumludur. Emin erkeği ailesi üzerine çabandır. Ve ailesinden sorumludur. Kadın kocasının evi üzerinde çobandır ve evinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerine çobandır ve onun malından sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü çocuklarımızdan soracak kardeşler. Çocuklarını namaz kılmaz bir şekilde bırakan kimse, baba, anne. Eve sigara ve içki, içmiş olarak gelen kimse. Evet, çocukları, kızları, yavruları avare bir şekilde, canları istediği şekilde dolaşan, davranan ve onları terk eden kimse. Muhakkak ki sen, biz hepimiz... Maalesef Allah'ın bu emrini zayi ettik. Allah bize bu şekilde emretmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde emretmedi. Çocuklarımıza dünya ve ahirette faydalı olacak şeyleri bir kenara bıraktık. Maalesef bu şekilde hem dünyamızı hem de ahiretimizi ıslah etmiyoruz, imar etmiyoruz, ifsad etmekteyiz. Yüce Rabbimiz çocuklarınızı öldürmeyin der. Evet bu da başka bir öldürme şeklidir kardeşler. Evet kardeşlerim çocuklar emanet, nesil bir emanettir. Önemli olan çocukları dünyaya getirip onu sokağa atmak değildir. Lakin önemli olan senin hem hayatında hem de öldükten sonra faydalanacağın, dinlerine ve toplumlarına faydalı olan bir nesil yetiştirmendir. Asıl önemli olan budur. Lakin çocuk dünyaya getirip onlar için mal toplamaktan başka, onlar için dünyayı imar etmekten başka bir kaygımız olmaz ise vallahi bu şekilde fakir bırakmamız ama imanlı bırakmamız fakir ama imanlı bırakmamız bizim için çok daha hayırlıdır. Onlar için de çok daha hayırlıdır. Yemin olsun ki çocuklarımıza milyonları bıraksak ancak onların din ile bir alakaları olmaz ise bizim için hem dünyada hem de ahirette bu bir vebaldir. Üzgüntüdür. Bu vebalin bu üzgüntünün bu tasanın bu gamın altında nasıl, kalkar, nasıl kalkabiliriz? Evet, dünyayı nasıl hırslı oluyor isek, çocuklarımızı terbiye etmede de aynı hırsla, aynı gayretle, daha fazla hırsla, daha fazla gayretle çalışmamız gerekir. Bizden her kim salih bir zürriyet istiyorsa, çocuklarını anne olması için salih bir hanım araması gerekir. Salih bir hanım ile evlendiği zaman, ailesi ile cinsi münasebette bulunacağı esnada Allah'ı zikretmesi Bismillah. Allahümme Cennibineşşeytan ve Cennibineşşeytan ma'arazaktana demesi gerekir. Bir erkek salih bir nesil istiyorsa, bir kadın salih bir nesil istiyorsa her zaman Allah'ın salih bir nesil vermesi için dua etmesi gerekir. Birçok insan yalnızca Allah'tan nesil ister. Yalnızca çocuk ister. Kardeşlerim şayet nesil salih değil ise o nesilde bir hayır yoktur. Dolayısıyla sen Rabbinden, Rabbim bana salih zürriyet verdi. Aynı peygamberlerin yaptığı şekilde. Bundan sonra eğer allah Teala sana bir çocuk nasip ederse, doğumunun yedinci günü, eğer buna imkan olmazsa, on dördüncü günü, buna da imkan olmazsa, yirmi birinci günü, akika kurbanı kes. Bundan sonra da onu namaz üzerine, Kur'an ve sünnet ışığı altında onları terbiye etmeye çalış. Buna ölünceye kadar devam et. Buna ölünceye kadar devam et. Nereye giderlerse gitsinler çocuklarını korumada, gözetmede hırslı ol. Kiminle oturuyorlar? Kiminle kalkıyorlar? Nereye gidiyorlar? Yakup Aleyhisselam'ın evet yaptığı gibi Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı gibi ölüm sekeratı halinde iken bile çocuklarına bakın ne demişti? Ma te'abudune min ba'di. Ölüyor. Biz ölsek ne yaparız? Ne yaparız o esnada? Çocukları kimin gözü görür acaba? Ma ta'buduna min ba'di benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye soruyordu. Ama onlar bu imtihanı başardılar. Ve şöyle dediler. Senin ilahına, senin ilahına, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın bir tek ilahına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız dediler. Biz ona teslim olanlarız dediler. Diyorum ve Allah'ım Müslümanları dinlerine güzel bir şekilde geri döndür. Ve bizlere hakkı hak olarak göster. Hakka tabi olmayı kolaylaştır. Batılı da batıl olarak göster. Batıldan uzaklaşmayı bizlere nasip kıl ve kolay kıl Ya Rabbel Alemin diyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estagfirka ve etubu ileyküm.